Radyo Tiyatrosu Dadan inme, Yazan Jack London Radyoya uygulayan Fikret Arıt Mikrofona koyan Nüvit Özdoğru Oynayanlar Baba Pet Kemal Ergüvenç, Sam Benur, Rauf Ulukut, Oğul Pet Metin Serezli, Mod Ayşegül Devrim, Kelly ve Komiser Argun Kınal, John Erdoğan Kökçam, Polis Cüneyt Türel. Azizim sen Beni ancak adından tanıdığını sanıyorum Çünkü çok gençsin Bense ringten ayrılalı çok oluyor Fakat ringten ayrıldım diye Oralarda olup bitenlerden de uzaklaştım senle. Sana bir teklifim var sen Kimsenin adını sanını bilmediği Müthiş bir boksör benim yanımda yaşıyor 22 yaşında ve benden En az bir misli daha hızlı vuran Bir delikanlı bu Kim mi? Söyleyip. Benim öz oğlum, genç Pet Glendon. Oğlumu her bakımdan çok iyi yetiştirdim. Benim bildiklerimi iyice kafasına yerleştirdim. Teknimi adeta yutturdum ona. Öyle kendine özgü bir vuruş şekli var ki makine sanırsın. Vururken düşünmüyor bile en hafif bir yumruğunu yenen narkoz almış gibi olacak. Rica ederim gel, bu harikayı bir defada sen gör. Mukaveleyi yapmaya hazırım. Selam ve sevgiler... Pat Glendon. Buyurun. Susun! Susun diyorum size! Gecenin bu saatinde... ...bir dosttan başka kim gelir buraya? Sen... ...menajer sem değil misin? Ha Evet! Sen de petkilendin muhakkak. O ta kendisi, Hı. geleceğini biliyordum. Hı. Buyur içeri gir. He. Ben hayvana hayvanı çekeyim. <gülüyor> oh. Bu ocak değildi doğrusu. Neden soğuk oluyor gece buralar? Hey, gidi koca pete. Hey. 20 yılını bu dağ kulübesinde geçirdi demek. Hı. Benim küçük bu akşam evde yok. Gün batarken çıktı, geyik avlamaya gitti. Yeceğimiz biraz azaldı da yarın sabah döner. Sen açsındır. Kahve kaynarken bir ayı pirzolası kızartayım sana. Oo iyi olur petkiledin. Hem aç hem de çok yorgunum. Bütün gün yoldaydım. Ya hakkım var. San Francisco nerede? Ha? Kuzey Kaliforniya'nın bu vahşi ormanlık bölgesi nerede? Ah ee, Mektubumu alınca ne yaptın? Şaşırdın mı? Çok. Önce boksa meraklı biri beni mi alay ediyor sandım? Tam dört defa arsikle şampiyonu olmama kıl payı kalmışken Hı. kötü tarih dördünde de karşıma dikildi. Hı. İlkinde ringin tahtası çöktü, kolum kırıldı. İkincisinde de bacağım... Üçüncü karşılaşmam Teksas'ta olmuştu He. Tam rakibimi alaşağı aşağı edeceğim sırada Salonu He. polis bastı e, Usulsüz hareket edildiği gerekçesiyle Karşılaşmayı durdurdu oh. e, Son defada Müşterek bahis oynayanların namussuzluğuna Kurban gittim evet. e, Rakibimi aynı zamanda hem çenesine Hem de karnına yapıştırdığım iki yumrukla nakalt ettiğim halde Diskalifte edildim He. Halbuki yumruklarım ikisi de usulündeydi He. Kötü tali işte Neyse, buyur kahveni yudumla, elde neredeyse olur. Sağolup. Ha ah, ah. Kaç yaşındasın pet? Önümüzdeki ocakta 81 yaşına basacağım hmm. Eski bir boksör için bu yaş işte kötü sayılmaz değil mi sen? Evet, hadi Allah artırsın Fakat hiç kötüye kullanmadım hayatımı Sefaat nedir bilmem hmm. Bizim küçüğü de kendim gibi yetiştirdim hmm. 22 yaşına geldi ne sigara bilir ne içki oh. Çocuk gibidir çocuk ruhlu bir dev Oha etin oldu Sağ ol Pet hmm. Ne diyordum ha, Bir yaz kış açık havada yatar Ciğerleri fevkaladedir bizim küçüğün Hı. Bir geyiği koşarken yakalayabilir Gelelim öbür yanına Hı. Kitap çok az okudu ama Hı. Şiire dehşetli merakı vardır Bazı akşamlar onu dalgın dalgın Güneşin batışını seyrederken gördüm Hı. İşin en güzeli Kadınlardan ödü patlar bizim küçüğün Zaten kadın olarak bugüne kadar gördüğü tek kimse Dörlük'teki öğretmendi. Hı. Çocuğun başına bu şiir belasını da o sardı. Kısıl saçlı güzel bir kızdı. Oğlana bayılıyordu. Bir yığın aşk mektubu yazdı. Bizimki bunları okumaya bile yanaşmıyor. Yak o mektupları baba diyordu. Ben de yakıyordum. Hı. Onun bütün aşkı dövüş. Hı hı. Uykun geldi mi sen? Yatar mısın? Yo yo canım seni dinliyorum. <gülüyor> o zaman sabah buluruz. Zarar yok canım. Oğlun hakkında her şeyi öğrenmek istiyorum. Nasıl? Soğuk kanlı mıdır? Ben en iyi zamanımda bile... ...Ring'de onun kadar sakin olduğumu... ...hatırlamıyorum. Hmm. Dövüşürken oyun oynar gibi dövüşüyor Hiç ciddiye aldığı yok dövüşü hmm. Alay eder gibi sanki Rakibini bir yumrukta nakavt etmenin kendisi için bir hiç olduğunun farkında e Bu kadar yetersen hmm. Gözlerim kapanıyor Yarın sabah dönünce ne mal olduğunu kendi gözlerinle görür Hükmünü verir. <Gülüyor> Hey sen. Kalk kalk geliyor. Bu öyle her zaman görülür şey değil. kalk. Hani nerede? Ya işte. Ha? Ağaçların bittiği yere bak. O dev gibi iri yarı delikanlı oğlum işte. Hiç güçlük çekmeden omuzlarında taşıdığı o koca şey nedir dersin sen? Geyik, geyik. Ne rahat sürüyor değil mi? Bir pars gibi. Oo, hakkım var pek. Bu öyle her zaman görülü şey değil. Sanki omuzlarındaki yükten haberi yok gibi. Oh. Ha, bizim delikanlı çok az konuşur. <gülüyor> Sakın bir mana vermeye kalkma. Hey, hoş geldin oğul. Bak, kimi tanıtacağım sana? Sen Stubner, menajer. Ne var ne yok delikanlı? <gülüyor> Eylik. Geyiği nerede vurdun? Güney çatalında. Hmm, duydun mu sen <Gülüyor> Güney çatalında vurmuş Yani on bir mil uzakta Ta oradan buraya da omzuna vurduğu gibi getirivermiş Vay vay vay Sen Seni San Francisco'ya götürecek ol. Ben buradan ayrılmak istemem Ayrılacaksın Bir San Francisco'ya Düşmen gerekirse her yere gideceksin Ben seni burada Oturasın diye boksör yapmadım Peki Canavarlar gibi de dövüşeceksin. Ne vakit gidiyoruz? Dur hele! Sem senin ne mal olduğunu bir görsün. Hadi soyun da eldivenlerini giy. Bir deneme yapmak istemez misin sen? Hı -hı. <gülüyor> sen de benim eldivenlerini giy. Olur Pert. <gülüyor> Hadi delikanlı. Bütün oyunların başı gidiyorsan İyi iyi... ...becerecek. Başım öyle ani arkaya gitti ki... ...adet... <gülüyor> ...kemiklerim kırıldı, kalbim durdu sandım. <gülüyor> <gülüyor> Pet... mukaveli yapabiliriz. Bir çift sözüm varsa Söyle petklandım Oğlan çok temiz ahlaklı Ve çok namusludur Ringin alçaklıklarını Hilelerini bilmez Sakın böyle şeylere karışayım deme Karıştığının farkına Varırsa bilmem halin nice olur Zaten bundan korktuğum için Mukavelliye bu gibi şartlarda Kendiliğinden fes olma Maddesini koydum Bitiniz için Para su gibi akacak Yeter ki sen namuslu hareket et Atlar hazır baba Geliyoruz oğul Hadi sen <Gülüyor> Pet yavrum Şimdi söyleyecekler mi hiç aklından çıkarma Kadın erkeğe azap olsun diye yaratılmıştır aslında fakat dünyada çeşit çeşit kadınlar vardır. Bir çeşit kadın vardır ki erkekle oyalanır ve günün birinde onun felaketine sebep olur. Ona her yerde rastlayacaksın. Bir çeşit kadın da vardır ki iyidir. Erkeğe iyilik aşılar. Ona az rastlanır. Eğer bir gün böyle bir kadına rastlarsan yakala ve bir daha da bırakma. Zaferden de servetten de kıymetlidir bu kadın İşte evladım Sana son nasihatın budur Şimdi güle güle git Yolun ve bahtın açık olsun Allah ısmarladık Bet Güle güle Sem Allah ısmarladık baba. Güle güle ol. Güle güle yap Ben buraya dövüşmek için geldim. Hı. Sen Jim Hemfort karşılaşmak için ne bekliyoruz anlamıyorum. Sen şaşırdın mı aslanım? Jim Hemfort bugüne bugün dünya şampiyonu. Hı. Senin meydan okumana kulak asar mı? Öyle benim mertebeme gel. O vakit görüşürüz diyecek. Ama ben onunla dövüşebilirim. Tabii iyi dövüşürsün. Fakat bunu ikimizden başka bilen yok ki. Ringe çıktığın ilk sefer dünya şampiyonuyla karşılaş, onu da bir hamlede dünya şampiyonu ol. Dünya box tarihinde görülmüş şey mi bu? Alışılmış yol neyse sen de onu izleyeceksin. Adamı hop diye dünya şampiyonu yaparlar mı? Yaparlar mı yapmazlar mı onu bilmem. Bildiğim bir şey varsa ben Jim Hanford'u yenerim. Böyle düşünmekte haklısın belki pek. Fakat halk senin gibi düşünme. Jim Hanford seninle karşılaşmayı kabul etse bile halk bundan bir şey anlamaz ki. Emin ol kimse seyre bile gelmez. Bu sebep para kazanmak bir yana üstelik ziyan da ederiz. Peki Ne yapacağız? Önce ikinci sınıf şampiyonlarla karşılaşman lazım Demiryumluk keli Cap Collins Uçan Hollandalı ha? Onları dövdüğün zaman Bak ilk masa maaşmış olursun Ondan bak. sonrası kolay Çabuk yükselirsin Bu saydıkların bir akşamlık işsen, Bir gecede üçünü de temizlerim Sen hemen organizasyonu yapmaya <gülüyor> bak Neden <Ha>? güldün? Dövemem <gülüyor> mi sanıyorsun? Elbette döversin Döversin ama bir gecede üç maç yapılmaz herhalde Hı? İkimizin de menfaatini istiyorsan bu işlere karışma, beni rahat bırak. Ben senin menajerinim. Senin vazifem benim emirlerime, tavsiyelerime uymandır. Böyle davranır. Benim sözümü dinlersen, çok değil. İki seneye kalmaz, ünün bütün dünyayı tutar. Şöhretin zirvesine çıktığın gibi ikimiz de dünyalar kadar para kazandırır. <Gülüyor> demek, demek iki sene sonra bizim oraya dönebileceği Ne pek? bir haldesin Bet'in benzin atmış. Aa, biraz cesur ol aslanım. Valla <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir bu hal ringe ilk defa çıkan herkes de olur. Ama sonra geçer. Korkudan filan diyeceğim. Savondaki tütün kokusu yok mu? O bitiriyor beni. öyleyse bir şey diye alışırsın. Hadi vakit geldi. Demir yumru Kelly. daha fazla <gülüyor> bekletmeyelim. N'oldu bana? Ama birden tavan başıma yıkıldı sonunda. Ondan, bu böyle devam edemez pek. Nedir böyle devam edemeyecek olan? Olur mu canım? Daha birinci raundun birinci dakikasında... ...ilk yumrukta demir yumruk kereliği... ...nakavt ettin. Üç hafta sonra Rufmesson yine bir dakika dolmadan dizlerin dibine yığılıverdi. Daha seyirciler yumruğunu bile görmediler. On dört saniyede de çapkalınsın. Rakiplerini çok çabuk yeniyorsun. Onları biraz oyalaman, parayı verip maçı seyre gelmiş olanları tatmin etmen lazım. Fakat benim vazifem onları yenmek değil mi? Yenmek tabii. Ee? Fakat yenmenin de bir yolu yordamı vardır. Rakiplerine karşı biraz anlayışlı olman lazım. Yoksa sana hepsi düşman olurlar. ...kimse seninle dövüşmek istemez... ...dövüşecek adam bulsam bile... ...maçını seyre gelecek, seyirci bulamaz. Kim gelir bir dakika bile sürecek bir maç seyretmeye? Hı? Bir dolardan beş dolara kadar para veriyor adam, para! On dört saniyede süren bir maçı seyretmek için mi veriyor bu parayı? Anlatabiliyor muyum he? Evet, anlıyorum. Neyse, sana yeni bir maç hazırladım. Pitesosu so da biri. Onunla karşılaşacaksın... Bu Pete Amerika'da yerleşmiş Portekizli bir boksör. Ne zaman maç? Üç hafta sonra. İyi. Öl! Hey. Öl hey sen! Hı? Nerede kaldı senin boksör? On beş dakika sonra maç başlayacak. Hadi canım gelir gelir. Son dakikada olsa yine gelir bana yine söz verin Babası hastalanmıştı Kuzey Kaliforniya'ya gitti Ay işte Pert çabuk soyun 15 dakikan kaldı Baban nasıl Öldü Öldü mü Kocapet öldü ha e, Nesi vardı peki kalp Seni gördü mü Hayır ancak cenazesine yetişebildi Neyse sen sağ ol Pet, Hiç antrenman yapmadım Üstelik hem yorgun hem de üzgün görünüyorsun. Sen merak etme. Hadi gel. Bağranları duyuyorsun yine pe? Anlaşmamızı unutma Rica ederim dikkatli dönersin. Na etmek için hiç olmasa onuncu raundda bekle. ...yumruk bile değildi. Sen dediğini görünce çok şaşırdım. Bu kadar hafif bir yumrukla yıkılmaz insan. Boş bulundum. Birden bire çeneme kroşeyi yiyince aklım başıma geldi. Dişlerim çatırdadı adeta. Ondan sonra karşımda yalnız yaptığı numara ...pis pis sırıtan suratını gördüm. Hileyi o zaman anladım. Üzerime gelmesini bekledim. Saldırır saldırmaz da çenesine ve karnına aynı zamanda gömüldüm. Sosu'yu hastaneye kaldırıyorlar. Daha kendine gelemedi. Çok üzüldüm sen. Bir daha soğukkanlılığımı elden bırakmayacağım söz veririm Babam da hep söylerdi Sakın boş bulunma derdi Cık. Oldu bir kere Madem söz veriyorsun mesele yok bet. Bundan sonra artık maçların kaçıncı raundta biteceğini Daha evvel seninle kararlaştırırsın Mesela uçan Hollandalı ile yapacağın maçı 15. rounda kadar normal bir şekilde devam ettirmelisin hı hı hı. Bu suretle Hem seyirci senin meziyetlerini daha iyi görür anlar Hem de böylelikle bütün kıymetini ortaya koymuş olursun hı. Sen de hoşlanacaksın bundan Karalaştırdığımız gibi. Vakti saati gelince herifi tepeliyi versin. Söz mü? Sözse. Mat sense da bir kadın gazeteci geldi Pet. Senle görüşmek istiyor. Kadınlar da nereye burunlarını sokacaklarını şaşırdılar artık. Şimdi de boksörlerin işine mi karışmaya kalktılar? Hayvan görmek istiyorsa hayvanat bahçesine gider. Ben ne bana dağdan inmediği Attakan gazetecilerin dediği gibi acayip bir mahlukum ne de vahşi bir hayvan. Bu öteki kadınlara benzemez mert. Neden? Meşhur Sengster ailesine mensuptur. Hani şu Theodor Sengster var ya? işte onun büyük kızı. Babası tam 50 milyon dolarlık adam. Eğer bu kız istese babasının serveti sayesinde en lüks yerlerde yaşayabilir. ...hatta zamanın modasını uyup... ...koca olarak Avrupa'dan bir dük... ...yahut ne bileyim ben bir konta getirebilirim... ...ama o öyle yapmadığı gibi... ...içinde bulunduğu yüksek sosyeteden... ...kendisini elde edip de evlenmek isteyenleri bile... ...kibarca başından saldı... ...sonra açık hava sporlarına bayılır... ...bir zamanlar tenisyon piyonuydu... ...sonra bir gün bir hayatı bıraktı... ...çalışmaya karar verdi... ...muhabir olarak havadis postası gazetesine girdi... ...önceleri haftada 20 dolar alıyordu... Sonra bu 50 dolara çıktı. Neden Adımın? çalışmaya başladı peki? Yaşadığı hayatı pek manasız buldu herhalde. Sonra? Sonra asıl gazetedeki işi ne biliyor musun? Müzik ve tiyatro eleştirmeleri yapmak. Ama ara sıra ilgi çekici bulduğu konularda da röportajlar yapar. Mesela San Francisco körfezindeki o Golden Gate önünde... ...dalgıç elbisesi giyip denize inmesi gibi. Yani çok ilgi çekici bir kızdır. Hmm. Bu kadar spor yapmış olmasına rağmen yine de kadınlığından bir şey kaybetmişti yine. Son derece narın yapılı ve güzel. Hem bu röportajlar bizim için bedava reklam. Seyirci, büyük kalabalığı bunlar toplayan. Peki, peki söyle gelsin. <gülüyor> Buyurun. Günaydın Mr. Glendon. Günaydın Miss Sangster. <gülüyor> Elimi iade eder misiniz Mr. Glendon? Not tutmam için lazım. Ha gördünüz oh. mü? Bu şampiyonumuz işte adam akıllı formunda bir senkstir. ha? Kendini nasıl hissediyorsun? İyi misin? Uzun zamandan beri sizi tanımak istiyordum Mr. Glendon. Ama isteğinizden hiçbir şey anlamam. Onun için pot kırarsam kusuruma bakmazsınız diye. Öyleyse en onu çalışırken görmenizdir. Ben şimdi antrenörlerden birini getiririm. ...onunla çalışırken ben de size gerekli izahatı verebilirim. Kendisi bana istediğini sorabilirsem... ...budalı olmadığıma göre... ...zannedersem ben de kendisine uygun şekilde cevap verebilirim. Evet. Sorun Miss Hangis'ta. <gülüyor> Boksörlüğe neden girdiniz? Kazanç maksadıyla mı... ...yoksa tamamıyla bu spora karşı olan hevesinizden mi? Dövüşmekten gerçekten zevk alıyor musunuz? <gülüyor> Önceleri hiç zevk almadım. Çünkü rakiplerimi kolayca yeniyordum. Fakat sonra büyük şampiyonlarla karşılaşmaya ve onları yenmek için gerçekten kuvvet harcamaya başlayınca mesele değişti. E, nasıl anlatayım? Kendinizi mesleğinize verdiniz. <gülüyor> evet iyi buldunuz. Kendimi mesleğime verdim ve zevk almaya başladım. Her dövüş adalelerimi, aklımı ve dikkatimi kullanmamı gerektiren bir oyun halini aldı. Maçlar zorlaşmaya başladı ama ama sonuçtan hiçbir zaman şüphe etmedim. Aa, doğru doğru çok doğru. Kimse yenemez bizim Pet Grand'ımı. Belki de bu güven, yani kazanacağıma olan güvenim... ...dövüşten heyecan duymamama sebep oluyor. Jim Hanford'la karşılaşırsan heyecanlanırsın peki. Rakiplerinize göre hisleriniz de değişiyor herhalde değil mi? Bokstan bahsetmekle galiba boşuna yer açına yoruyoruz Miss Sengs'te. Ee, sizinle... ...üzerinde konuşmaktan zevk alacağımız... ...başka konular olsa gerek. Ee, mesela... Ha, evet evet. Sizden bahsedelim. Günün adamının kişiliğinden. Hı. Ama gerçek kişiliği. Benim için en ilgi çekici konuşma konusu bu. <gülüyor> Ya mesela masanın üstünde duran şu kitap... ...siz okuyorsunuz değil mi? Evet. Shakespeare'in şiirleri. <gülüyor> Aa, böyle saçma şeylere de bayılır. Bir boksörün elinde Shakespeare'in şiirleri. Ne güzel bir yazı konusu olur. Aa, rica ederim. Yazınızda bundan bahsetmeyin. Pet'in böyle şeylerle uğraştığı duyulursa... ...o zaman gözden düşer. Hakkınız var. Daha ciddi konular üzerinde konuşalım. Daima şüpheye düştüğüm bir mesele... ...hakkında fikrinizi almak istiyorum... Müsaade eder misiniz düşündüklerimi açıklayayım? Ah, gayet tabii. Ee, eğer doğru, çok doğru konuşursam... ...bana kızmazsınız değil mi? Ne münasebet. İyi öyleyse. Anlatayım. Bokstan, boksun hilelerinden... ...hele müşterek bahislerden konuşulduğunu çok duydum. Ama sizi tanıdıktan sonra... ...içimde insanın bu gibi ahlaksızlıkları... ...kabul edemeyeceği... spor yalnız spor için yapmanın zevk olduğu hissi uyandı. Öyledir tabii. E, bunlarla kafanızı hiç yormayın biz Sankster? Ağızdan ağza dolaşan bu danışıklı dövüş lafları hep uydurma şeyler. Emin olun maçlarda hileli hiçbir şey yoktur. Ben size Mr. Glendon'u nasıl keşfettiğimi anlatayım. Bir gün babasından bir Bakın Mr. Glendon size canlı bir misal anlatayım. Birkaç ay önceki bir boks maçında... boksörlerin adları aklımdan çıktı. Bizim gazetenin yazı işleri kısmından biri... ...bana büyük bir para kazanacağını haber verdi. Sözlerime dikkat edin lütfen. Kazanacağını ümit etmiyor, kazanacağını söylüyor. ...kadar emin. Roundlar üzerine müşterek bahis tutacaktı. Maçın 19. roundda biteceğinden emindi. Aramızda geçen bu konuşmadan... ...birkaç gün sonra yapılan maç... ...gerçekten 19. rounddaki bir nakaltla bitti. İtiraf ederim ki... ...bu beni o zaman hiç ilgilendirmemişti. Çünkü boks en anlamadığım ve ilgilenmediğim... ...sporlardan biriydi. Fakat sonra özellikle şu anda... ...bu işte bir pislik... ...bir hilekarlık olabileceği aklıma geldi. Görüyorsunuz ki haksız da değilim. <gülüyor> evet... ...hangi maçtan bahsetmek istediğinizi anlıyorum. Bu... E, ...Oven ile arasındaki maçı söylüyorsunuz siz. Bu maç... ...19 round sürmüştü değil mi Sam? Evet. Mr. Sangster sonucun önceden bilindiğini söylüyor. Sen ne dersin buna? Size yemin ederim ki Mr. Sangster... ...boksta hileymiş, danışıklı dövüşmüş. Yok böyle şeyler. Siz ne dersiniz Mr. Glendon? Ha, ee, tabii işte, o da benim bence... gibi düşünüyor. Çok şükür bugüne kadar namuslu yoldan ayrılmadım. Değil mi Pat? Pat? Size daha ilgi çekici bir şey söyleyeyim öyleyse Mr. Clinton. Aynı arkadaş dün akşam bana sizin bu seferki maçınızın kaç roundda biteceğinin önceden kararlaştırıldığını söyledi. Ya, bu arkadaşınız herhalde yalancının biri. Ama öteki maç için yalan söylememişti. Peki benim net Powers olan maçım hangi roundda bitecekmiş? O neden iştihar edip duruyorsun pe? Görüyorsun ki bu adam kimse saçmalıyor. Eğer ringin çevresinde dönüp dolaşan bütün dedikoduları inansaydık... E, ...halimiz nice olurdu. Neyse bırakalım bunları da röportaja devam edelim. Benim maçım hangi roundda bitecekmiş Miss Sankster? Kuzum Pet bırak bu saçmaları. Eğer Mr. Stumner izin verirse söyleyeceğim. Rica ederim bizi yalnız bırak sen. Zannedersem Miss Sankster ile yalnız konuşmakta serbestim. Nasıl istersen. Hangi raundta Miss Sankster? Eğer yanılmıyorsam 16. da bitecekmiş. Ne oldu Mr. Glendon? Neden kızardınız öyle? Dışarı çıkmak için ne bekliyorsun sen? Çık ve kapa kapıyı! Adam sen Evet Mr. Glendon. Size şu kadar söyleyeyim ki... ...maç 16. round'da bitmeyecek. <gülüyor> Göreceksiniz. Maç 16. round'da bitmeyecek. Arkadaşınız bu sefer kazanamayacak. <gülüyor> Demek programda değişiklik yapacak. Hayatımda yani. hiç yalan söylemedim. Kadınlara bile... Kabul ediyorum. Fakat bu sözlerinizle beni tatmin etmiş olmuyorsunuz. Çünkü ben maçın şu veya bu roundda bitmesiyle ilgili değilim. Beni ilgilendiren maçın hangi roundda biteceğinin önceden kararlaştırılmış olması. Bu maçın hangi roundda biteceğini size söyleyeceğim. Ve yalnız siz bileceksiniz. Beni aptal yerine koyuyorsunuz Mr. Glendon. Burada bir takım şeylerin döndüğünün pek hala farkındayım. Öyle olmasaydı size maçın ne zaman biteceğini söylediğim zaman kızmaz... ...menajerinizi dışarı çıkartmazdınız. İnanın bana size yalan söylemedim. Hayır katiyen yalan söylemedim. Size söyleyeceklerime inanacağınızı... ...profesyonel bir boksörün sözüne güveneceğinizi bilsem... Size güveniyorum Mr. Clinton. Emin olun bugüne kadar hep namusumla dövüştüm. Hak etmediğim bir parayı katiyen almış değilim. Az önce söylediklerinizden ne kadar üzüldüğümü tahmin edemezsiniz. Hala da durumu iyice anlamış değilim. Evet, Sam ile bu maç hakkında konuştuk... ...ve 16. raunda bitmesini kararlaştırdık. Bunu arkadaşınız nasıl haber aldı bilmiyorum. <gülüyor> Herhalde Sam gevezelik etmiş olacak. Ya da... ...ya da arkadaşınızın bunu keşfetmesi gerekir. Bu, bu konuda bütün bildiğim bundan ibaretmiş Sengs'te. Yemin ederim ki size doğruyu söylüyorum. <gülüyor> Bugün... ...beni görmeye geldiğinize ne kadar sevindiğimi bilemezsiniz. Yani... Bu meseleler hakkında gözümü açtığınızdan ötürü çok teşekkür ederim. Doğrusunu isterseniz bu konuda bu kadar temiz kalmış olmanız beni şaşırtıyor. Nasıl oluyor da sizin gibi bir boksör... ...boksun baştan aşağı hile olduğunu bilmiyor. Bunların hepsinden haberdar olduğunuzu sanıyordum. Halbuki siz beni küçücük bir çocuk kadar saf olduğunuza inandırdınız. Herhalde öteki boksörlerden başka türlü yaratılmışsınız siz. Meselenin çözüm noktasını keşfettiniz mi Sengster? İşte bir boksörün boksörlerden, menajerlerden ve halktan uzak yaşamasının sonucu. Uzak yaşadığım için de çok kolay atladım. Bütün bu kötü usulleri ortadan kaldırabilecek misiniz bari? Hayır. Söylediklerinizin doğru olduğunu öğrendiğim an boksu bırakacağım. Yalnız bir şey tahakkuk edecek. Net Powers'ta olan maçımı 16. roundta kazanmayacağım. Gazeteci arkadaşınız bu sefer yanılacakmış Sangster. Çünkü maçı 20. rounda ya da daha öbür roundlara kadar sürdüreceğim. ...arkadaşıma bu konuda hiçbir şey söylemeyin. Lütfen söylemeyin. Eğer bunu da keşfederse ne ala. Yok gene 16. round diye ısrar ederse... ...taliğine küssün. <gülüyor> bu küçük sır aramızda kalsın. Hayır hayır. 20. rounda kadar işi uzatmayacağım. 18. de yıkacağım onu. Kimseye bir şey söylemeyeceğim Mr. Glendon. Size bir ricada... ...büyük bir ricada bulunabilir miyim? Gayet tabii. Eminim ki yazınızda bu hile olayından... ...bahsetmeyeceksiniz... Fakat ben sizden Daha fazlasını istiyorum Bu görüşmemiz hakkında Hiçbir şey yazmamanızı rica etsem Kabul eder misiniz acaba Bu konuşmamızı yayınlamamı neden istemiyorsunuz Menajerinizin de söylediği gibi Mükemmel bir reklam olur Tabii bu Tabii şüphesiz Fakat yazınızı yayınlarsanız Aramızda geçen Bu güzel konuşmanın hiçbir özelliği Kalmayacak Sizi gazeteci olarak tanımak istemiyorum Miss Hanks'te Konuşmamızın ...dostça bir maksatlı olduğunu düşünmek istiyorum. Bilmem anlatabiliyor muyum hislerimi? Anlıyorum ben... Mr. Glendon. Hoşçakal. Sizi tekrar göreceğim. Aramızda henüz son söz söylenmiş değil... 3. raunda geldik Can. Hala Petin bu maçı kazanacağında ısrar ediyor musun? Petin maçı bu raundda kazanmasına kimse mani olamaz. Peki ya 16. raunddan sonra yenerse? Olamaz. Hadi hadi para. Yaşa 1 2 3 4 5 6 7 Çekil! Dokun! On! Ne haber Murat? Aklınız! Bravo Pet! Zaten senden bunu bekliyorum, Allah cezanı versin! Bir, iki kelimeyle durumu anlatmak istiyorum Miss Sangster Dün geceki maç Şey O roundda... Maçın o roundda biteceğini önceden biliyordum, Mr. Glenden. Hayır bilmiyordunuz katıyan bilmiyordunuz Ben bile bilmiyordum Bu işlerin üç yüzü meydanda Mr. Glenden. Hepimiz biliyoruz Nitekim dün geceki maçta söylediğim roundda Evet bitti. söylediğiniz roundda bitti Fakat siz bunun böyle olacağına inanmıyordunuz değil mi Çünkü ikimiz yalnız siz ve ben Netpower's'ın on sekizinci rounddan akut edileceğini biliyorduk Öyle değil mi Miss Sangster cevap verin bana Nakautun on altıncı olduğunu da inkar edemezsiniz. Size mi? yemin ederim ki onu nakaut etmedim. Powers bu nakautu... ...icat etti, yalandan. 7 yumruktan değil, kendiliğinden yıkılıverdi. İnanıyor musunuz bana? Evet inanıyorum. Size tamamıyla inanıyorum. Mislangıçlarım. Dün gece bir Türk hamamındaydım. Babamın dostlarından eski bir boksörle konuştum. Ona her şeyi... ...boksun bütün dalavaralarını anlattırdım. Benim bu konudaki bilgisizliğimi sorduğum soruların basitliğini bir türlü kafası almıyor, şaşırıp kalıyordu. Sonra anlatmaya başladı. Meğer ring hayatı sizin bildiğinizden de feci bir haldeymiş. Bunların içinde bana en çok dokunanı şu oldu. Maçlara izin veren belediye memurları organizatörlerden rüşvet alıyorlarmış. Menajerlerle boksörler ve organizatörler halkı soymak hususunda beraber çalışırlarmış. Bilemezsiniz ihtiyar anlattıklarına ne kadar canım sıkıldı. Yıllardan beri hiç haberim olmadan bu işlere karıştığım o kadar üzüldüm ki Benim kabiliyetlerimden istediğim rounda istediğimi düşürebilmemden istifade ettiler Beni kötü maksatları için kullandılar Bilhassa menajerim benim sporcular çevresinden uzak durmama çok seviniyordu Benim bütün suçum rinkte dönen dalavaralara katılmamak Eğlencelerimi rink dışı şeylerden seçmekti Bütün suçum dünyaya sağlam bir beden ve hilenin ne olduğunu bilmeyen bir kafa ile gelmemdi bu spora o kadar alıştım ki... ...boks yapmak benim için yüz yıkamak... ...ne bileyim yemek yemek gibi olağan işlerden biri haline geldi. Sonra... ...maçlarımın sonuçlarından o kadar emindim ki... ...hiçbir zaman kaybedeceğim şüphesine düşmedim. Fakat artık hepsi bitti. Ring'den ebediyen ayrılıyorum. Nasıl ayrılırsınız? Bütün gazeteler kendimle ile yapacağınız maçtan bahsediyor. Seminiş o. Aylardan biri bu maç hazırlıyor. Fakat bana vız gelir artık. Dağlarıma gidiyorum ben. Kararımı verdim. <Gülüyor> Erkeklerin kudretine hayranım. İstedikleri zaman istediklerini yapabiliyorlar. Kadere meydan okuyorlar adeta. Eğer dolaşan söylentilere inanmak gerekirse... ...sizin erkeklere kıskanmaya hakkınız yok sanırım. Zaten en hoşuma giden taraflarınızdan biri bu. İstiklalinizi ilan etmiş olmanız. Birbirimizi ilk gördüğümüz andan beri... ...anlaşmış olmamızı buna görüyorum ben. <gülüyor> Ringe bu kadar sövüp saymaya da hakkım yok hani. Çünkü bana... ...seni tanımak gibi çok büyük bir hizmette bulundu. mod ...sen uzun zamandan beri beklediğim... ...aradığım kızsın. Seni katliyen kaçırmak istemiyorum. Gel dağlara beraber gidelim. Ha, bilmem ki. Cesaret edemiyorum. Sana iyi görünen bir şeyi yapmakta katliyen tereddüt etme. Karar vermekte cesaret değil... ...istemek lazım. Anlıyor musun mod İstemek. Peki Pet. Öyleyse çabuk Bu kadar acele nereye gidiyoruz Sacramento terenine yetişeceğiz vaktimiz yok Ama böyle gidemem ki hiçbir şey yok yanımda Neye ihtiyacın varsa hepsini Sacramento'dan alırız Orada evlenir gecede kuzeye doğru yola çıkarız Fakat sizi Seni daha iyice tanımıyorum bile Eteri kadar birbirimizi tanıyoruz mod Hadi Sana rastlamadan önce senin gibi biriyle karşılaşmaktan tamamıyla ümidimi kesmiştim Ben Bense seni bulacağımdan emindim. Of burada her şey ne kadar güzel. Bana anlattıklarından da güzel. Benimle röportaj yapmak nereden aklına geldi? O zamana kadar hiçbir boksörle konuşmuş değildim. Adının ve ünlünün herkesin ağzında dolaşması ilgimi çekti. Acaba nasıl bir adamdın? Dağdan medyada takılan bir insanın ruh alemi nasıldı? Söylentiler işte lehinde değildi. Senin için kuvvetli, hoyrat hatta yabani diyorlardı. Halbuki vitrindeki fotoğrafların insana hiç de öyle bir his vermiyordu. Aksine güzel bir yüzüm vardı. İşte bu tezatların ardındaki karanlığı aydınlatmak... ...gerçeği ortaya koymak için seninle konuşmak istedim. Yanılmadın değil mi Muat? Seninle evlenmem bunu göstermiyorum. <gülüyor> bir gün senin gibi bir kadınla buralarda yan yana oturup... ...güneşin batışını seyredeceğimi hiç düşünmemiştim boks şampiyonu olacağını da düşünmedin mi? Acaba olur muyum, olmaz mıyım diye hiç kafamı yormadım. Çünkü olacağımdan emindim. Babamda benim şampiyon olacağıma dair kesin bir inanç vardı. İleriyi görüyormuş demek. Ama bir gün gelip ringi bırakacağını düşünmedi herhalde. Kim bilir? Boksun çeşitli rezaletlerini benden gizlediğine göre herhalde böyle bir şeyden şüphelenmiş olmalı. Babamın Sem'le yaptığı müsabakaların sonunda şöyle bir madde vardır. Menajerin yaptığı en ufak bir hilekarlığın ortaya çıkışında... ...mukavele kendiliğinden bozulur. Bununla beraber gene de Tom Cannon'la dövüşmek istiyorsun. Bu maçı yapman lazım mı? Eğer istemiyorsan yapmam. Hayır sevgilim. İstediğini yapmakta serbestsin. Biliyorsun buraya gelirken... ringten ebediyen ayrıldığımı söylemiştim. Sonra düşündüm. Bu maçı da yapmam gerektiğine karar verdim. <gülüyor> Çok eğlenceli bir karşılaşma olacak bu Maud. Eğlence bunun neresinde? O zaman görürsün. Beni aptal yerine koyan sen... ...maç akşamı dünyanın kaç bucak olduğunu göstereceğim sana. Yalnız Tom Cannon'ı açıyorum. Ama ne yapalım? Demek benim sevgili dağdan inmem o gece zincirlerinden boşanacak. Ortalığı kırıp geçireceğim. Hayır. Bütün dağdan inmeme rağmen mümkün olduğu kadar asil davranacağım. Çünkü bu oyun benim son maçım olacak. Ondan sonra hayatımı sana, yalnız sana hasredeceğim. Fakat eğer bu maçı oynamamı istemiyorsan... Emret yapmayayım. Hayır. Ben erkeğimi olduğu gibi seviyorum. Olduğu gibi de kalmasını istiyorum. Eğer sen bu maçı oynamak istiyorsan... ...inan ki ben de senin kadar istiyorum. Sayın seyirciler lütfen bir saniye beni dinleyin. Dünya ağır siklet şampiyonu Jim Hanford konuşacak. Yaşakim! Yaşakim! Yaşakim! Yaşakim! Sayın seyirciler bu maçı kim kazanırsa dünya ağır siklet boks şampiyonluğu için onunla dövüşeceğim. aranızda bulunmakla bahtiyarım, bütün hayatımda namusumla dövüştüm? bir gün doğru yoldan şaşmadım, aksini iddia eden varsa çıksın karşıma, bu akşamda elimden geleni esirgemeyeceğim. <Gülüyor> Az önce arkadaşlarımdan biri aranızda bulunmakla bahtiyar olduğunu söyledi. Ne yazık ki ben aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Aranızda bulunmakla katiyen bahtiyar değilim. Etrafımda meydana gelen olayların beni ne kadar üzdüğünü bilemezsiniz. Bu akşam son dövüşünü seyredeceksiniz. Ringi artık ebediyen bırakıyorum. Ama neden? De değilim, Anladım. Anladım. Konuş, de. De. istiyorum? Neden mi? Çünkü mesleğim beni tiksindiriyor. Çünkü boks korkunç derecede geniş bir haydutluk ve hilekarlık alanı. Oh. En küçük profesyonel kulübünden en büyük kuruluşuna kadar hile dolu. Böyle bir spordan ne bekleriz? Anlatsın! Anlatsın! Anlatsın! Anlatsın! Anlatsın! Anlatsın! Hayır konuşacağım. Ben bu salonu sen konuşacaksın diye mi kiraya verdim? Organizasyonu mahvedeceksin. Rica ederim maç oynatın. Hemen maça başlamazsan kendimi galip ilan ederim. Yapamazsın. Kanunsuz bir hareket olur bu. Seni dava eder mahkeme mahkeme süründürdü. Hem <gülüyor> bu kalabalığın arasından sağ çıkamazsın. Ben dövüşmeyeceğim demiyorum ki. Dövüşeceğim. Yalnız konuşmam bittikten sonra dövüşeceğim. Nizamname için çıkıyorsun. Katiyen. Nizamnamede boksör rinkte konuşamaz hiç bir madde yok Az önce Jim Hanford neden konuştu? Tom Canım neden konuştu? Ama onlar birkaç kelime söyleyip indiler. Sen konferans vermek istiyorsun. Konferans da versem nizamlara aykırı davranmış olmam. Konuş, hadi, hadi, hadi. Allah, gidiyoruz, gidemek istiyoruz. Hadi gidelim, seni bilmiyoruz. Hadi, hadi. Evet. Programda yazılı olduğu gibi dövüşeceğim. Yalnız bu akşam bugüne kadar çok az gördüğünüz maçlardan birini... ...yani danışıklı olmayan bir dövüş seyredeceksiniz. Rakibimi mümkün olduğu kadar kısa bir zamanda yere sermeyi size vaat ediyorum. Maç 45 roundtur. Fakat 45 saniye bile sürmeyecek. Az önce beni susturdukları zaman boksun korkunç derecede geniş bir haydutluk ve hilekarlık alanı olduğunu söylemiştim. Evet tekrar ediyorum. Ring hayatı tamamıyla çürümüş bir meyveden başka bir şey değildir. Boksu spor olmaktan çıkarıp bir ticaret alanı haline getirmişlerdir. Aranızda bokstan menfaati olmayanlar, bu işi yalnız bir spor, bir zevk diye izleyenler kendilerini bu haydutluğun kurbanı saysınlar. Çünkü doğrusu budur. Ve bütün bu ahlaksızlıklara sebep olanlar da sizsiniz. Çünkü bütün bu deleveralar sizin paralarınızla oluyor. Yalnız sakın bu deleveralar için boksörleri kınamayın. Çünkü o zavallılar ipleri perdenin ardından çekilen birer kukladan başka bir şey değildir. Onlar bu işe çoğunlukla namuslu bir şekilde başlarlar. Eğer işin hilesine katlanırlarsa ne ala? Yok direnecek olurlarsa bu sefer ya zorla kabul ettirilir ya da kapı dışarı edilirler. Bütün bunlara rağmen namus yolundan şaşmamış boksörler de yok değildir. Hatta namuslu menajerler bile vardır. Mesela benimki menajerlerin en namuslularından biridir. Buna rağmen sorun bakalım kendisine. Diktiği apartmanların sayısı kaçı bulmuş? Ya, Şu gördüğünüz yumruk var ya... ...ilk zamanlar bütün rakiplerimi... ...Jim Hanford gibi böyle bir yumurta yıkıyordum. Fakat çok geçmeden menajerim duruma hakim oldu. Beni terbiye etmeye başladı. Onun fikrine göre ben seyirciyi takmin etmiyordum. Verilen parayı hak etmem için... ...maçları biraz daha uzatmam gerekiyordu. O zamanlar bu konuda ne kadar saf olduğumu... ...tahmin edemezsiniz. Menajerimin her sözüne inanıyordum. O günden itibaren... ...Sam Stubner maçı hangi roundda kazanacağımı... ...benimle kararlaştırıyor... Ve bu kıymetli bilgiyi müşterek bahisçiler birliğine ulaştırıyordu. Size gelince baylar, sizden yalnız para sızdırıyorlardı. Fakat bu paraların bir kuruşuna bile el sürmediğime namusum ve şerefim üzerine yemin ederim. Net Powers'la yaptığım maçı hatırlarsınız. Bilmiş olun ki ben Powers'ı knockout etmedim. Çete Powers'la anlaşmıştı. Ben bunu hissettim ve maçı iki round daha uzatmaya karar verdim. Fakat 16. raundta elim yüzüne değer değmez Net Powers öyle güzel bayıldı ki siz de hayran oldunuz. Ya bak, bak. Bu da dönüşü düşmüş. Evet. Evet. Müşterek Bahisçiler Birliği maçın 14. raundta biteceğine dair bahse girdi. Size söyleyeceklerim bitti baylar. Yalnız şunu ilave edeyim. Müşterek Bahisçiler Birliği bu akşam cebini dolduramayacak. Çünkü Kenny olan maçımız 14 raund sürmek değil, birinci raundu bile bulmayacak. Beni birinci rahmut da yenecek adam Anasının kanından doğmadı da Ömrümde bütün kuvvetimle bir daha vurdum Onu da demin gördünüz Az sonra Ken'ım eğer iplerin üstünden atlayıp kaçmazsa Aynı kuvvetteki ikinci yumurumu da göreceksiniz Bu maç 45 rahattı Bileği kuvvetli olan kazanacaktır Nihayet gelebildin sevgilim. Evet Maud. Ve ebediyen. Radyo tiyatrosu sona erdi. Dağdan inme. Yazan Jake London. Radyoya uygulayan Fikret Arıt. Mikrofona koyan Nüvit Özdoğru.